Böylece Meryem Cebrail'in üflemesiyle İsa'ya hamile kaldı. Bunun üzerine karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Nihayet doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti. Utancından keşke ben Bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Derken Cebrail ona hurma ağacının aşağısından şöyle seslendi. Üzülme, şüphesiz ki Rabbin alt tarafından ondan yaralanacağın bir su arkı meydana getirdi. وَهُزِّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِقَةٌ تُسَاقِقَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّةً هم هurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine taze hurmalar dökülsün. فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقَرِيْعَةٍ فَإِنَّ تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي <gülüyor> ve yine ona denildi ki artık ye iç ve gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görecek olursan onlara doğrusu ben Rahman için susma orucu adadım. Bu yüzden bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım de. Nihayet Meryem çocuğu yüklenip kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, gerçekten görünmemiş kötü bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Anu keyfe nukallimu Bunun üzerine Meryem konuşmayarak çocuğa işaret etti. Onlar beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Aleinni abidullah etani el kitabe etani el kitabe ve cealani nabiyya İsa henüz doğmuş bir bebek iken şöyle dedi. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. ve bis ve bis ve Hem nerede olsam beni mübarek kıldı. Hayat sahibi olduğum müddetçe ...bana namazı ve zekatı emretti... ...ve bi şakiyya... ...ve beni anneme iyilik eden bir kimse kıldı... ...hem beni zorba ve asi bir kimse yapmadı... selamu amutu... hayya... ...doğduğum gün... ...öleceğim gün ve hayat sahibi olarak kabirden kaldırılacağım gün Allah'ın selamı benim üzerimedir. Ve İsa bin Resulü. Ehli kitabın hakkında şüphe ede geldikleri Meryem oğlu İsa Gerçek söz olarak işte budur. kana subhana lehu kun Allah'ın bir çocuk edilmesi olur şey değildir. Haşa o bundan münezzehtir. O ki bir işi yapmak istediğinde bunun üzerine ona sadece ol der. O da hemen olu verir. İsa onlara şöyle dedi: Muhakkak ki Allah benim de Rabbi'm, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur Sonra Yahudi ve Hristiyan topluluklar kendi aralarında iktilafa düştü. Artık büyük günün dehşeti görüldüğü vakit, o inkar edenlerin Vay halini. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler neler görecekler fakat zalimler Bugün başlarına gelecek olanı düşünmeyerek apaçık bir dalalet içindedirler. Muhammed, onları pişmanlık günüyle korkut. O zaman onlar için iş bitirilmiştir. Halbuki onlar dünyada bundan gaflet içindedirler ve onlar bugüne iman etmezler. İnna nahnu narithu'l-ard ve men 'aleyha ve ileynâ yurcaun. Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunan kimselere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Kuvantorfi Kitab-ı İbrahim in Kur'an'da İbrahim'i de an. Çünkü o çok doğru bir kimse, bir peygamber idi. ma la la la la Hani babasına şöyle demişti: Ey babacığım. İşitmeyen, görmeyen ve sana bir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? min ma lam Ey babacığım, muhakkak ki ben bir peygamberim. İlimden sana gelmeyen bir hakikat gerçekten bana gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Ol ki seni doğru bir yola eriştireyim. Yevetilat abudü Şeytan. İn Şeytan kalanirahmaniraciy. Ey babacım, Şeytana tapma. Çünkü şeytan rahmana asi olmuştur. Ya aleytini, axafu eyi, metsek azabun min al-rahman, fatakun el-şeytan waliyat. Ay babacığım, doğrusu ben sana rahmandan bir azap dokunup da şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Ala rahibun anta an aleyti ya. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz çevirici misin? Yemin olsun ki eğer bundan vazgeçmezsen seni muhakkak taşlayarak öldürürüm hadi uzun bir süre benden ayrıl git dedi. <gülüyor> İbrahim şöyle dedi. Selam sana. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkârdır. Ve <gülüyor> ve ma min ve Sizden de Allah'tan başka kendisine yalvarıp durduklarınızdan da ayrılıp gidiyor ve ben Rabbime dua ediyorum. Umulur ki sizin mahrum olduğunuz gibi Rabbime dua etmekle mahrum olmam. <gülüyor> Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrılıp gidince ona İshak'ı ve torun olarak da Yakub'u ihsan ettik her birini de peygamber yaptı. Ve min Ve onlara rahmetimizden ihsanda bulunduk ve kendisine nice dillerde doğru yüksek bir lisan güzel bir medihle anılmayı nasip ettik. Muhammed, kitapta Musa'yı da an. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş bir kimseydi. Ve bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Ve o sessizce Rabbine yalvaran bir kimse olduğu halde onu kendimize yaklaştırdık. <gülüyor> Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun'u bir peygamber ve bir yardımcı olarak ihsan etti. <gülüyor> Muhammed. Kitapta İsmail'i de al. Çünkü o sözünde duran bir kimseydi ve resul bir nebiydi. ehline ve ümmetine namazı ve zekada emrederdi. Hem Rabbisinin katında Rıza'ya mazhar olmuş bir kimseydi. <gülüyor> Muhammed. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir kimse, bir peygamber i̇bn <gülüyor> Ve biz onu Yüce bir makama yükselttik. Olaik albiin alam Allah alayhim min albiin min ve min man hamelna marnouh ve min duriyet ve Israil ve min man ve işte onlar, kıssalarını sana anlattığımız kimseler, Adem'in zürriyetinden, Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerden, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un zürriyetinden, hidayete erdediğimiz ve seçtiğimiz kimselerden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ediciler olarak yere kapanırlardı.